Yetimlere mallarını verin, temizi pis olanla helali haramla değişmeyin, onların mallarını kendi mallarınıza katıp yemeyin, çünkü bu büyük bir günahtır.